Merhaba, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programındasınız. Ee, hoş geldiniz. Ee, radyonuzun başına e, üç tane konumuz var. Bugün e, bir geneldeki bir işi e, konuşacağız, ama işin kendisini değil ama onun getirdiği açılımlarla esas ilgileniyoruz aslında. Ee, konuklarımız kendilerini bir tanıtsınlar, isimlerini söylesinler. Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> evet Özlem Berber, Özlem Ünsal ve İrem İnceoğlu, İnceoğlu bizle beraber. Kırk e, Nasihat diye bir e, iş var e, Bienal'de e, diğer tüm işlerin yanında. Bu e, kentin kendisinden öğrenmeyi odak alan bir iş aslında. E, bunun üstüne konuşacağız. Biraz bu fikir nasıl çıktı? Kentten öğrenmek nasıl mümkün olabilir ki falan? Kentten kimler öğrenir? <gülüyor> Özel insanlar, mı, insanlar mıdır bu öğrenenler? Orada tabii bu nasihat avcıları konsepti falan da vardı iş içerisinde. Ee, yani BNL'ye gittiğiniz zaman daha detaylı inceleyebilirsiniz tabii ki. Herkes bu e, kent bilgisini avlayabilir mi? Kimler avladı? Bunları bir konuşalım isterseniz. Hoş geldiniz tekrar. <gülüyor> um her şeyi anlattın sen. Her tamam, şeyi anlattın. <gülüyor> yok yok yani motivasyonlarından <gülüyor> falan bahsedelim işte. Neler, Neden ortaya çıktı bu? Yani çünkü bir yandan Kent kendisi e, çeşitli aktörler tarafından tasarlanırken ve Kent sadece onlar tarafından biçimlendiriliyormuş hissi doğarken akıllarımız aslında. Bir yandan da siz şöyle bir şey dediniz ki tamam evet bunlar oluyor bitiyor ama bir yandan da Kent'in kendisi Öğretici. Çünkü olmuş bitmiş şeyler var. Ee, onlar sadece ilk anda yapıldıkları gibi olmuyor, dönüşüyor vesaire. Ee, bunun dibindeki motivasyonlar nasıl ortaya çıktı? Bunun mesela böyle bir altyapısı falan fikirler ilk nasıl doğdu acaba? diye merak ediyoruz. Aslında şeyi hatırlatarak başlamakta yarar var. Projenin adı Made in İstanbul. Hı hı. Kırk nasihat. Hı hı. Ee, ve başka bir projeye gönderme yapıyor. Bu Galiba 98 Venedik Bienali için hazırlanmış Tokyo'lu bir grup e, Atelier Bauhaus'ın e, Made in Tokyo projesinden ilhamla diyelim hı. hazırlanmış bir proje. Biz bu ilk e, BNL e, temalarını yani ilk yayınlandığında BNL'ye katılım çağrısı, işte kusurluluk, ana tema, iki tane alt tema var, atokrasi ve m, musibet. İlk aklımıza gelen o proje oldu. Ve de dedik ki niye e, bir copycat proje yapmayalım hmm. Made İstanbul? Fakat e, böyle başlamakla beraber tabii iş e, çok farklılaştı. İstanbul'a özelleşti. Ve dediğin gibi altında da e, yani hep musibetler konuşuluyor her yerde. Hmm. E, kentte pek çok şey olup bitiyor. E, kimileri çok tepkili, kimileri... ...onaylıyor, sürekli kent mekanı üzerinden çok yoğun tartışmalar içerisindeyiz. Daha yeni işte Taksim Meydanı şu anda ilk kazma vurulmuş durumda. Hı hı. Bu ortamda biz kente bakalım dedik gerçekten. Yani sesi çıkmayana, çok o taraftan bakılmamış olan... Yani ...gerçekten kentin gündelik yaşam pratiklerine bakalım... Ve oradan bir şey öğrenebilir miyiz, ee, bize ne söyler, bir, bir sözü olabilir mi? Biraz bunları araştıralım istedik ee, ve de e, nasihat avcıları diye bir avcısı <gülüyor> diye bir kimlik ürettik. Yani aslında kentten ne öğrenebiliriz? Kentin bize nasihatleri var mı? Bunca olup biten şey arasında duymadığımız, görmediğimiz diye yola çıkıp nasihat avcısı kimliğini ürettik. Ve de açık bir çağrıyla insanlara nasihat avcısı olmaları için bir şey de bulunduk, duyuruda bulunduk. O da zor bir şey değil mi? O avcı karakterine bürünmek tekrardan... <gülüyor> Yani aslında bence bizim yapmaya çalıştığımız işin en kıymetli tarafı bir takım hani bilgi öbeklerini tersine çevirerek okumaya çalışmakta. Hani hani seni hani Özlem'in de bahsettiği hani son dönemlerde gerçekleşen büyük ölçekli operasyonlar, kentsel dönüşüm, yenileme rehabilitasyon olarak andığımız bütün operasyonlar birincisi hep işte bir takım büyük Operatörler aktörler tarafından tasarlanıyor Hı -hı. Üretiliyor işte tırnak içerisinde Ve empoze ediliyor Çok yukarıdan işleyen bir süreç var İkincisi de Hani e, kent böyle boş bir sayfaymış gibi davranılıyor. Hani bir tabula muamelesi görüyor ve... Her an için değil mi? Yani tarihin her anı için, o gün için hep bir tabii, boş tabii. alan orası. Yani aslında bu hani imar planlarında falan da böyle. Hani bakıyorsunuz hani Gecekondu Mahallesi üzerinden konuşacak olursak mesela. Hani o alanlar boşmuş gibi gözüküyor haritalarda vesaire. Hı -hı. Ama orada başka bir şey ola gidiyor. Biz bunları tersine çevirmek istiyoruz. Birincisi kentin üreticisi sadece bu büyük aktörler değil, kentliler hani... Farklı farklı kategorilerden hani küçük üreticiler işte ondan sonra kentinin kendisi hı hı. işte müteahhitler olabilir, mimarlar olabilir, anonim bizim tanımlayamadığımız aktörler olabilir hı hı. vesaire. Birincisi bu. Bir de şeyi olarak arttırabilirim ben bu dediğini. hani Tekil o karakter, sayılan karakterler üretiyor. Bir de onlar arasındaki ilişkilerden de dallanıp budaklanıp... Tabii. ...hiç onların e, akıllarına gelmeyen bir ara durumda üremiş oluyor. Çünkü bu ben yapayım şimdi sen yap hadi şimdi ötekiler yapsın. Hı hı. Yani o büyük, çer, nasıl diyeyim, büyük ölçeklik o diğer projelerin karakterinde olduğu gibi... böyle sıra sıra zamanlara yayılmış falan bir şey değil... Tam aksine böyle biri yaparken ötekisi de onun yanında bir şey tabii, yapıyor. Tabii tabii yani, yani katman katman değişen evet. ve şekillenen bir şehirde yaşıyoruz. Bütün şehirler gibi. Bunu sanırım hem kendimize hem bizim gibi çalışanlara hem de kenti kullanan ve illaki bizim gibi çalışmayan kişilere hatırlatmak istedik. Hani öyle bir noktadan Bizim gibi derken de. mesela yani şeyler hem bu işi düşünen bunu tekrar gündeme getiren yani önceki iş babında İstanbul için bu işi tekrar çağıran... Kişilerin mesela şeyleri nedir yani herkes mimar mı mesela salıyorum ya da herkes doktor mu? <gülüyor> yani yani kimler işi var katkı koyanlar mı? Koyan, yani bunu ortaya koymuş olanlar hani böyle bir işi çağırsak diyenler Aslında bir mi, Aslında mimar ağırlıklı Hı -hı. E, ilk o, bir organizasyon çekirdek ekip e, var Hı -hı. ve bu çekirdek ekip işte duyuruyu e, ve bütün organizasyonu yapıyor ve saat avcılarından. Gelen işler arasından bir derlemede şimdi bir genelde yer alıyor. Nasihat e, organiza, e, organizasyon ekibi e, Sayıt Ali Kökner, Funda Uz, e, Özlem Berber, Özlem Ünsal, Yuvacın Atmaca ve Ali Paşaoğlu'ndan oluşuyor. E, Özlem Ünsal e, haricinde e, diğerlerimiz <gülüyor> mimarız. Ama mimarlığın farklı kimimiz akademide, kimimiz e, piyasada e, Özlem Sosyolog. Hı hı. Ee, Peki, fakat avcılar. nasihat avcıları <gülüyor> o tamamen bütün bulabildiğimiz erişebildiğimiz bütün kanallarla yaydığımız açık bir e, çağrı sunucunda e, tanıştığımız için avcılarımız da. Valla hakim değilim açıkçası. Yani çok farklı. Mesela İrem'e çok... soralım o zaman bir evet, avcı olarak. Evet yani. çok, <gülüyor> çok <yani>? farklı <gülüyor> kişilerden geri dönüş aldık. Hı hı. Hı. Yani benim katılmam tabii çok tesadüfi olmadı. Çünkü organizasyondan birkaç kişiyi tanıyordum ve böyle bir projeden hı hı. o yolla haberim oldu. Ama ben ne şehir sosyoloğuyum ne mimarım hı hı. ne de kentsel dönüşüm üzerine bir çalışma yapıyorum. Akademisyenim ama iletişim Fakültesinde öğretim üyesiyim Kadiras Üniversitesi'nde şu an ve hani benim için buradaki benim katılımcı olmamı sağlayan şey kentli olmam ve kente dair bir bakışımın, bir yorumumun olması. Aslında sanırım katılımcıların çok büyük ölçüde getirdikleri şey de böyle bir şey. Yani herhangi bir akademik bilgi birikimi ya da bir profesyonel kimlik gerektiren bir durum değildi. Kolektif bir çalışma çağrısıydı. Ee, ve de özellikle hani bir tasarım bir katılmak için tasarımcı sanatçı olmanız hı. da gerekmiyor buna kentli olup kente bir bakış kente dair bir bakışınız bir yorumunuz olması aslında yeterli bir şeydi benim anladığım çağrıdan hı hı hı. E buna dair de hani etrafımda olup bitenlere biraz daha radarlarımı açık tutarak bakmaya başladım çağrı üzerine ne görülebilir acaba diye o avcı olma meselesinde bizim e o moda girebilmemiz için bu sorudan yani bu soruyla başlayıp kafayı onunla çalıştırıp Sonra hiç aslında böyle genel olarak sahip olmadığımız işte belliği tekrardan okumak, merak duyup hiçbir şey yani herhangi bir şey hiç olmadığı gibi bakmak falan gibi motivasyonları devreye almamız gerekiyor. Çünkü kentin normalde yani kent içerisinde hareket ederken gündelik hayatta her şey o kadar alışılmış bir şekilde görülüyor ve Farklı olan şeyler göz ardı edilebiliyor ki onu tekrardan böyle o uyanıklığa senin dediğin gibi hani bir, bir daha farklı nasıl bakabilirim durumunu hı hı. tekrardan kendinde zorlayarak ortaya çıkartman gerekiyor sanki. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü şey var yani kentin kendisinden bir şey öğrenebileceğini düşünmek için öncelikle onun bir tarihi falan olduğunu, onun biriktirerek var olduğunu falan e, ilk önce zihninde canlandırıyor olman lazım. Böyle her an bir tabula rasa, her an dönüşebilecek olan bir şey. Birinin, sadece birinin hayal ettiği bir şeymiş gibi falan baktığın zaman, hayal ettiğim olduğu durumlarına geldiği zaman yani iş, e, hani öğrenebileceğin bir yer değil hissi veriyor bana. Sadece karşılaşıyorsun onunla yani maruz kaldığın bir şey gibi. Ama halbuki öyle değil yani. O biçimleniyor ve seni de biçimlendiriyor aynı zamanda. Ve sen onun içinden geçerken de ondan öğreniyorsun. O anlamda yani bayağı zor bir şey. Hem o avcı olmak meselesi. Bir kanıksanmışlık durumu oluyor. kendi insan aslında yaşarken pek çok şeyi kanıksamaya başlıyor. Hı hı. Ona başka türlü bir bakış sunabileceği bir davetle sağlanabilen bir şey oluyor. O yüzden Tabii. ben mesela o daveti çok önemli buldum. Çünkü bir kendi adıma konuşabilirim. Başka avcılar adına bir şey söyleme yetkim yok şu aşamada ama benim Hani bir şekilde algılarımı açmamı sağlayan bir davetti o. Evet kanıksadığımız görmeye çok alışık olduğumuz ve her şey çok normalmiş gibi gelen bir sürü şeyi tersinden okumaya elverişli bir ortam sundu. Hı hı. Öğretici bir süreçti onun içinde yani. Bence hani şey kıymetli burada hakikaten. Yani avcı olarak hani birilerini arayıp işte bana avcı olur musun? Veya bana bir nasihat söyle falan filan. Etrafında gördüğüm bir nasihat söyle. Hani ehliyetin hani. Ehliyet demiyor artık ama bu çağrıyı yaptığın zaman e, aslında çoğunlukla hani bizim bütün hani kent planlama kültürümüzde hani veya pratiğimizde veya siyasetinde pasifize edilen hı hı. kentliğe hani sen de hani bir bilginin aktarıcısı olabilirsin demiş oluyoruz çünkü hani. Çok güncel bir e, hani olaydan örnek vermek gerekirse hani geçtiğimiz gün e, Taksim dayanışmasının hani başbakana gönderdiği bir mektup üzerine dün işte geçen gün e, başbakan bir açıklama yapıyor Kızılcı Ben işte böyle bir dernek kurmuşlar işte Taksim'den ey gafiller siz ne yaptınız sanıyorsunuz gibi bir geri dönüş oluyor. Şimdi hani orada kentli bir iştirak etmeye çalışıyor aslında olan biten bir şey. Bir itiraz, bir eleştiri, bir katkı. Katkı yani ilk başta aslında. Ama o katkıyı yapmaya kalktığın anda da sen kimsin ve bre yaptısı yaftası anında yapıştırılıyor. Oysa ki hani kentin üreticisi kullanıcısı yani aslında üreticisi yani. Hı hı. Hani bunu hatırlayarak hareket etmek o şekilde kenti bakmak önemli bir şey. Kent aslında o tepkiyi gösterenler için kurulan ve onlar tarafından kurulan bir yer çoğunlukla. Yani çünkü yönetenler sınıfını hani onlar da kentin yaşayanı ama onlar sonuçta hep böyle daha sınırlı bir zümre olarak kalıyor. Onların hayal ettiği planlayıp da uygulamaya koyduğu her türlü politikaya maruz kalan kent ve kentlinin ta kendisi aslında. Yani esas yani hem kentli, kentli dile gelebilse Hı -hı. <gülüyor> yani tabii, o, bir, o bir karakter bir de zaten kentli var. E o da kendi tepkisini belirtemeyecekse artık yani hani. Sadece bir kukla mı olarak kalıyor? Tabi tabii. yani çok küçük bir zümrenin çok büyük kararlar aldığı ve milyonların maruz kaldığı evet. bir süreçten bahsediyoruz aslında. Peki bir ara verelim, bir müzik arası sonra devam edelim. <Gülüyor> Listen with the Tekrar beraberiz. Ben Hasan Cenk Dereli. Açık Mimarlık programını dinliyorsunuz Açık Radyo'da. Ee, konuklarımız Özlem Özlem ve İrem. <gülüyor> <gülüyor> Arada virgül var. Ee, şey üstüne konuşuyoruz. Bir e, Made in Istanbul e, 40 nasihat e, projesi üstüne konuşuyoruz. Kentten öğrenmek mümkün mü? Acaba diye sormuştum ilk bölümde ilk soruyla <gülüyor> tabii ki o sorunun cevabı değildi ilk bölüm. <gülüyor> Şimdi devam edeceğiz. Özlem en son e, aslında şeyi bırakmıştı. Şöyle bir şey demişti. E, çeşitli aktörler var ama hani kentsel mekan aslında belli o politik karar alıcılar tarafından üretiliyor falan ve onların aslında o küçük zümrenin yarattığı kentin kente yapılan müdahaleler milyonları, milyon metrekareleri ve milyonluk bütçeleri falan etkiliyor, değil mi? Onun ...bunların biçimden dedi bir kentte... ...yaşıyor evet, yani Politik karar alıcılar ve de yatırımcılar... Hı -hı. ...ve de bir süredir bu duruma çok alıştık... ...yani Hı -hı. hep çok büyük projeler... ...büyük yatırımlar... Hı -hı. E, ...büyük projeler... E, ...büyük yatırımlar nihayetinde... ...büyük kar elde etmeyi hedefliyorlar... Hı -hı. ...elbette ki ve... E, ...kend... E, ...daha küçük ölçekte... ...kente müdahale... ...yapılabileceğini... Ee, ...insanların yaşadıkları çevreyi dönüştürebileceğini... ...ya da nasıl dönüştürebileceğini... Yani ...bunlardan biraz uzaklaştık... ...bütün bu tartışmalar arasında bu, bu diye düşünüyorum. Bu aslında... Olan şey zaten değil mi senin de? Yani insanlar aslında... Evet, gündelik hayatta dönümde, insanlar hı hı. çevrelerini e, dönüştürüyorlar. Hı hı. E, kendi amaçlarına göre biçimlendiriyorlar. Hı hı. Hatta bazen çatışıyorlar büyük e, işte kentin diğer e, üst yapılarıyla diyelim hı hı. ekonomik, politik. Bulunuşları, e, ulaşımdaki tercihleri falan da aslında hep o kentsel mekanı biçimlendiriyor. İşte yığılmaların olduğu yerler, bir şeyin kolaylaştığı ya da... Ee, ne bileyim zorlaştığı alanlar İşportacıların belli bir alana yığılması falan yani Sadece insanların kent içindeki hareketleri bile Kent mekanının kullanımını biçimlendiriyor Öyle bile pasif e, bir evet. etkisi var Yani doğrudan müdahalelerinin dışında ee, Evet devam et Evet senin... yani biraz işte bu, bu ölçüye bir daha inelim bir, Hı -hı. Yine hatırlayalım bakalım istedik Ama tabii şöyle de bir şey var Kentte her geçen gün ...daha fazla denetime tabi bir hale geliyor ve hmm. insanların kişisel e, inşa inisiyatifleriyle çevrelerini dönüştür, dönüştürebilecekleri açıklık alanları da gitgide azalıyor bir yandan. Hmm. Bütün bu e, büyük ölçekli ve tepeden e, inme projelerin baskın hale gelmesiyle, kent hmm. mekanının kurucu öğeleri haline gelmesiyle biraz da bu taraftan da bir e, ne diyelim... Ee, hem hatırlama hem hı hı. teşvik hem kendimizin kişi olarak böyle bir inisiyatife sahip olduğumuzu çevre bizi dönüştürebileceğimizi aktif olarak katılabileceğimizi mekanın üretimine hatırlamak hı hı. belki şu yorumma ne dersiniz mesela yani, e, a, bütün aslında bu sıkıştırma hep eskiden beri de var e, bütün bu politik ve e, yani yatırımcılar politik ve ekonomik karar aracılar aslında eskiden beri hani bunları Yapıyorlar yani işte devlet işte Osmanlı zamanında da bunu yapıyordu diyelim ki Cumhuriyetin ilk yıllarında da yapıyor ama şimdi tabi bu kent arazisinin değer değerinin giderek artması yani İstanbul'un mesela özellikle giderek değerinin artması bunların sayısının da çok çok artıp kamusu alanların giderek daralmasını ve sıkışmasına sebep oldu ve bunlar çok fazla görünür oldu. Biz de şimdi galiba yeni yeni bu birikmeyle beraber işte buna karşı olan tepkilerimizi ve dinamiklerimizi yaratmaya başlıyoruz. Yeni yeni diye düşünüyorum. Eskiden de olan şeyler var ama yeni yeni bunlar yoğunlaştıkça iyice işte gösteriler yani kente dair gösteriler mesela artıyor. İşte tabii iletişim araçlarının da artmasıyla vesaire. Böyle değişik bir anı anı yaşıyoruz gibi mi geliyor bana bilmiyorum. Nasıl oluyor? Evet Böyle çünkü yani aslında e, hani kent arazisinin hani değerinin artmasına hani sebep olan hani ana dinamiklerden biri aslında kent toprağının azalması merkezi alanlarda. Evet. Yani 80'lerde yaşadığım hani 80'lerde hani çok daha küçük parselli alanlarda çok daha hani e, iddialı projeleri görebiliyorduk vesaire evet. ama yine ölçek olarak çok küçüktü. Şimdi ölçekler e, büyüyor. E, o ...ölçeklere müdahale etmenin araçları e, çok böyle olağanüstüleşmeye başlıyor vesaire. Yani yapılan müdahalenin e, hani şey olarak hani cüsse olarak hı hı. E, hani çok radikal boyutlara ulaştığı bir anı yaşıyoruz. Sanırım bütün bu eleştirel seslerin veya kızgınlıkların veya hani muhalif e, eylemlerin ortaya çıkmasını tetikleyen o, o hani... Operasyonların, o aktivitelerin hı hı. yarattığı baskıdan hani kaynaklanıyor tabii ki. Hani hı hı. E, biz böyle bir e, tabii ki yani biz de bu yönlerden, neden avcılarımız da dahil olmak üzere bence hani öyle isliyorum ben. Hepimiz kızgınız hani hepimiz bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Böyle bir e, hani kızgınlığı diyeyim artık hani tırnak içerisinde veya bir eleştiriyi e, bir genel ortamına Taşımak da hani bence önemli çünkü e, biz hani bir şekilde birlikte arkadaşlarımızla dostlarımızla bizimle benzeri e, hani düşüncelere sahip olan hani çevremizde bunları konuşuyoruz ama bunu daha büyük bir kitleye taşımak önemli. Hı hı. E, hani bir kişi bir de aa işte ne bileyim şu mahallede de böyle birisi işte ne bileyim diyor. E, evinin yanına böyle bir garaj yapmış. Hı hı. Niye yapmış? Nasıl bir ihtiyacı cevap veriyor falan. Yani hani onun o hayrete düşürebilecek şaşkınlığa uğratabileceği hani anı yakalamak ve başkalarına sunmak önemliydi. Yani orada şunun da o, hay, yani herhangi bir sıradan bir insanın böyle bir şeyi görüp işte kendi yaşadığı alanda da benzer bir örnekle karşılaşıyor olmasının bu anlamda getirdiği Şöyle de güzel bir şey var. Aslında orada bir tasarım bilgisi var ve o tasarım bilgisi sıradan bir kişi tarafından, e, nasıl diyeyim, organize edilip e, yaratılıyor yani o tasarım bilgisiyle beraber bir şey, bir organizasyon yapıyorsunuz ve bir şey inşa ediyorsunuz, bir şey müdahale ediyorsunuz hı hı. ve aslında hani özel olarak tasarlanmış ya da tasarımcılar tarafından tasarlanmış e, yaşam alanları değil de informal olarak e, kendi ihtiyacını doğrudan çözebilmek amacıyla kişi tarafından, kişinin eylemde bulundum işin içine doğrudan müdahale oldu e, işler üstünden e, yaratılıyor i̇şte, evet özden bana İremi <gülüyor> göstererek İrem gösterdim çünkü bu söylediğin şey bana direkt olarak İrem'in e, yani İrem ile birlikte Bilur dokurun hani teslim ettiği hani bize ulaştırdığı nasihati hatırlattı. Hı hı. Hı. Yani ilginç bir şeyden yani Bu şaşırma bir taraftan o şaşırma şeyine de değinmek istiyorum. Gün, dedim ya kanıksadığımız bir sürü şeyi daha sonra işte nasihat avcılarının kırk nasihat gezerken bir sürü insanın e, şaşkınlıkla gülerek... Bir çok esprili bir şeyler hı hı. şeklinde yani tepki olarak gülme şeyleri vardı. Çünkü şaşkınlık verici ürünler. Ee, bizim gönderdiğimiz fotoğrafta Beşiktaş pazarının boş olduğu günde, pazar günü hı hı. bir takım kadınlar gelip orada yün dövmeye başladılar. Hı hı. Benim çok eskiden anneannemden hatırladığım hani evinin bahçesinde, avlusunda yapılan daha kırsal alanlarda sıklıkla yapılan bir eylemi İstanbul'un göbeğinde bir alanda birkaç kadın toplanarak geldiler. O pazar yerinin masalarını tek tek açarak üstlerine yünleri serip kurutmaya başladılar. Bu bir ihtiyaç. Hmm. Bu insanlar bunun için bir alan bulamıyorlar. Herhangi bulunan bir boş alanı bu amaçla değerlendiriyorlar. Yani inanılmaz başka güzel örnekler vardı orada gördüğüm fotoğraflarda. Hani i̇nsanların pratik hayata dair çözümler üretmesi üstünden. Dediğim gibi tam tasarlıyor. Hmm. Orada bir şey bulup hemen onun üstünden bir pratiğe dönüştüren bir planlama hali var. Nereden aklına geliyor, nasıl yapıyor? Bunun için uzman olmak gerekmiyor herhangi bir şey. Gündelik hayata dair tasarlayabilmek için Hı -hı. bir taraftan güçlendirici de bir şey. Mekanlara karşı. Yani e, insanlar tabii, sahipler çünkü o mekana. Bunu nasıl engellemeye çalışsa da tepeden zaten yöntemler. Zaten işte, işte o çok önemli. Yani o, o önemli motivasyon. Yani orayı, orayı sahip olduğunu, yani orayı benimsiyor yaşayan. Oraya müdahale edebileceğini düşünüyor. Orasının kendisinin olduğunu ve başka insanlarla beraber bunu paylaştığını da farkında. Ona dair müdahaleler geliştiriyor. İşte iyileştirmek için kendince e, ne bileyim bir kullanım alanı yaratmak için ama onun başkasının ihtiyaçlarıyla çatıştığı noktada mesela uzlaşmaya gidiyor. Yani mikro ölçekte böyle bir yani sokak ölçeğinde ya da evinin önü ölçeğinde böyle e, karşılıklı pazarlıklara ve işte ne bileyim ben programa dayalı Kullanım alanları yaratıyor aslında. Bu o motivasyon o yüzden büyük ölçekte çoğaltılarak hani artırıldığını düşünüse kentin bütünlüğün yaratılmasında aslında yol gösterici. O yüzden onunla karşılaşmak için çok kıymetli o işlerle karşılaşmak. <gülüyor> müdahil olabildiği zaman sahiplik Tabii. hissi de evet. oluyor. Yani e, kamusal mekanlarımız hep çok sahipsizdir. Kimse sahiplenmez Hı -hı. eleştirisi vardır her Hı -hı. zaman ya. Yani Hı -hı. belki de müdahil olamamak. Dolayıdır. Hı hı. Ee, ve bunda belki de o mekanların tasarımının düzenlenmesinin işte toplumsal olarak e, öykütlenmesinin e, bir takım şeyleri vardır. Tam anlamıyla öyle Payları işte vardır. aslında bütün aslında iş kendisi e, yani bu, öyle o, o bakışı yaratabilmek için öyle bir bakış açısıyla ya öyle bir motivasyonla kente yeniden bakmayı aslında bir yandan çağırıyor. Bir yandan Kentin o hallerini görünür kılıyor ve insanları cesaretlendiriyor işte o yöne doğru bir açık bir görüş yaratması için. Teşekkür ediyorum ben burada bulunduğunuz ve bizle işi paylaştığınız için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Her türlü yoruma acikmimarlik.blogspot.com adresinden yorumda bulunabilirsiniz ve bize ulaşın lütfen. Ayrıca işle ilgili ekstra görselleri de oradan paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler.